dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamün aleyküm ve rahmatullahi ve berekatü. Allah gecenin hayrını hepimize nasip etsin. Allah azze ve celle günahlarımızı affer mağfiret etsin. Bizlerden dua isteyen, yardım isteyen kardeşlerimize de Allah yardım etsin birlik, beraberlik içinde yaşamayı, İslam'a sarılmayı, emir ve nehileri kusursuz bir şekilde hayata geçirmeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle şu emaneti Müslüman olarak teslim etmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, çok mübarek olan aylara e, giriyoruz. Ramazan ayı gibi çok hayırlı bir ay var önümüzde. Salı ya da çarşamba günü başlıyor. Zil -hiccayı. Bunun önemiyle alakalı sizlere bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Malum, senede bir sefer olduğu için bu aylar insan bazı ibadetleri unutabilir. Bunları tekrarlamakta, hatırlatmakta her zaman fayda vardır. Hele hele hatırlatılmadığında birçok sünnet ilmik ilmik çözülerek ne yapıyor? Gidiyor. Bunun yerine ne yapıyor? Bidatlar geliyor ve sünneti yok ediyor. Bugün inşallah sizlere zilgit ayının fazileti ve bu ayın içindeki bayram ve hükümlerini anlatmak istiyorum. Allah Azze ve Celle bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Evet. Ve yine bu ay içinde biliyorsunuz, Zil içinde ne var? Hac, Hac, haç günleri var. Hacca gidecek kardeşlerimize de Allah kolaylık ihsan etsin, Amin. hayırlarla karşılaştırsın Amin. ve haccı mevruh kılsın, hayırlan gidip, hayırlan dönmeyi nasip etsin dönemezlerse İslam üzere ölmeyi nasib etsin. Evet. Zilhicce ayı Allah'ın aylardan bir aydır. Ve bu Zilhicce ayının ilk on günün fazileti çok büyük. Allah Azze ve Celle Fecr suresinin birinci ve ikinci ayetinde fecre ve on geceye yemin olsun ki diye başlamıştır kuran Kerim'de. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce'nin on gününü hastederek diyor ki, içinde bulunduğunuz şu günlerdeki salih amellerden Allah katında daha sevimli salih amelin bulunacağı başka günler yoktur diyor. Böyle deyince Allah kendilerinden razı olsun. Sahabe diyor ki, ey Allah'ın cihat da mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet Allah yolunda cihatta. Meğer ki bir adam nefsiyle ve malıyla cihada çıkıp da kendisine ait mal ve nefisten hiçbir şey geri getirmez olursa işte bu başka. Yani sadece Allah için çıkar hiçbir ganimet almaz. Başka bir niyeti de olmaz. O çıkıp gelirse o başka Onun ameli ondan üstündür. Evet. Demek ki onun dışında Zilhid Cain'in 10 günü neymiş? Çok faziletli. Hatta cihattan da neymiş? İlk Müslüman'ın Zilhid Cain'in ilk 10 gününü idrak ettiğinde dikkat edeceği hususlardan birisi de kurban kesecek Müslüman'ın vücudundan hiçbir şeye değmemesidir. Yani saç tıraşıydı, koltuk altıydı, kasık altıydı, tırnaklardı, bu temizliği ne yapmayacak? Yapmayacak. Evet. Şimdi birazdan değineceğim için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümrü Selemeden gelen rivayette sizden herhangi biriniz kurban kesmek istersen Zilhicce'nin onu Zilhicce'ye girdikten sonra kurban kesene kadar kendi bedeninde ne kılına ne tırnağına dokunmasın. Yani kesmesin. Kardeşlerim, hadisçiler Allah kendilerinden razı olsun. Bu hadise binaen ki biraz daha ki gelecek hadisler bir eve bir kurban yeter rivayeti de var. Ve yine kesemeyen Müslümanlar için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurban keserken ne diyor? Bu benden ve kesemeyen bütün Müslümanlar için diyor. özellikle bunların başında imam Nebeli, Allah kendisine razı olsun. Bu hadisleri cem ederek şöyle bir iştahatta bulunmuştur. Bu da gösteriyor ki bütün Müslümanlar çayı girdiğinde vücutlarından ne kır, ne tırnak, ne yapamaz, alamaz diyor. Hadislerin bir kısmı bunu demiş. Bir kısmı da hadislerin zahiri olanını alarak demişlerdir ki Burada illet vardır. İllette nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurban kesecek olan insan zilgitayına geldiğinde vücudundan hiçbir şeyini atmasın, Almasın. Her iki görüşlerinde amel edenler olmuştur. Hangisini tercih ederseniz. Ben her ikisini de tercih ediyorum. İmam Nevevi'nin tercihini ben alıyorum. Kesmeyen bir Müslümanın da almamasının sevap getireceği inancını taşıyorum. Evet, bir kısım hadisçilerde sadece kesecek için illet budur demiştir. Ama diğer rivayetleri de getirerek hadisçilerin bir kısmı da cem yapmıştır. Cem yaparak iştah etmişlerdir. Allah kendilerinden razı olsun. Evet kardeşlerim, akıllı bir Müslüman bu gibi günleri fırsat bilir. Her şeyden önce günahlarına tövbe birisi olmalıdır. Bununla beraber Allah'a takdim ettiği ibadetlerine biraz daha ihtimam gösterir fazlarına nafilelerine ne yapar daha da dikkat eder bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur içerisinde salih amelin daha eftar ve Allah'a daha sevimli olduğu bu on gün dışında bu on gün gibi başka bir gün yoktur diyor. Allah Resulun. Dolayısıyla bu günlerde çok çok Allah'a ne yapın? Hamd edin, tehlil getirin, tekbir getirin. Rabbınızı ne yapın? Çok çok zikredin diyor. Evet. Ahmet'in müsnedinde. Yine i̇bn Ömer ile Ebu ile Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Bu on gün içinde çarşıya çıkar, yüksek sesten hep tekbir getirirler. Bunları işten insanlar da onların tekbir sesine uyarak, onlar da çarşı, pazar ne yaparlar? Yüksek sesle tekbir getirirler. Yani Zilhicce ayının 10 gününde 10 gününün her saatinde ne yapar sahabe? Allahu Ekber, Allahu Ekber La İlahe İllallahu Allahu Ekber diye ne yapar? Devamlı tekbir getirilmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bugünlerden gafil olmamak gerekiyor. Eee Zilhicce ayının on gününde oruç vardı dileyene kardeşlerim. Nafil olarak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sözünde Zilhicce ayının dokuzunda aşire gününde her aydan üç günde ve her ayın pazartesiyle perşembe günlerinde oruç tutardı demiştir. Selamün. Aleykümselam ve Aleykümselam ve Aleykümselam ve geldiniz. <gülüyor> Hadi sen gelmiyordun <gülüyor> İsa. Şimdi gelmiyordun. Şimdi geldim. Şimdi geldim. Ha, Allah Allah Evet. <gülüyor> Kardeşler, Arife günü orucu zilhi faziletiyle alakalı ders yapıyoruz. İnşallah hatırlatma. Arife günü oruç tuttunuz. Bir senenin yani arife günü tutmuş olduğunuz bir oruç, ta gelecek senenin arife gününe kadar günahlara nedir? Kefaret. Kefaret. Hayri görüyor musunuz? Şevvalde 6 gün oruç tutan, Ramazan'da oruç tutup, de 6 gün oruç tutan, bütün yıl gibi, oruç ne yapar? Tutmuş gibidir diyor. Burada da ne var? Arife günü oruç tutan, bütün yıl oruç tutmuş gibi Ta. Öbür seneye kadar günahları ne yapıyor? Bağışlanır diyor. İnşallah o günü kaçırmayan kullardan oluruz. Başka bir olur mu? He? Başka haramlıyoruz. E, her her şeyleri ara, ara, ara saklatırsın. Keşke senin yerine ben gideyim. Sen gel. Burada tut ben hadi gideyim. Olur mu? Evet. evet. evet. bu Katade'den gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın arife günü tutulan orucu ondan bir önceki yılın ve ondan sonraki yılın günahlarına kefaret kılmasını umarım diyor. Nerede geldiğini biliyor musunuz rivayet? Yani 3 yıla kadar şeyi var. Sahih üstünde gelen rivayet. Ve kurbandan söz edilen yerde genellikle Hazreti İbrahim'e ve haç ibadetine atıf yapıldığını görmekteyiz. Bu da İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a yakınlığının gündeme gelmesi, haç ibadetinin de Allah'a yaklaşmayı yoğunlaştırıcı özelliğinden olması gerekir. Kurban bayramına Arapça'da İdül Adha denir. Adha kelimesi Kur'an'da yer almamaktadır. Kurban kesme zamanına da eyyam nahır denir. Bu günler aynı zamanda da had zamanlıdır ki bu da zilhid çayının hangi günleridir? 10, 10, 11, 12, 13. günleridir. Evet. Allah bu günlere hayırla ulaşmayı hepimize nasip etsin. Yani zilhid çayının üzerinde fazla durmayacağım. Zilhid çayının ilk 10 gününde oruç vardır zilyene. Tutamayan için arefe günü ne vardır? Oruç vardır. Kurban kesmek isteyene ya da bir ve bir kurban yeter ya da umumen zilhicce'ye girdiğinde vücuttan hiçbir şey ne yapmama almama unutulan sünnetlerden bir tanesidir. Allah uygulayanlar eyler. Halı Sa giriyor herhalde ya ben tam ben gözüküyor. Ben. Ben 16-1 ya. yani, mi oluyor? O zaman 15'inde bütün temizliği bitirmemiz lazım. Vücut temizliği. Evet. Müslümanların kutlayacağı sevinç, coşku ve mutluluklarını ishar edeceği her sene dönüp gelen iki tane bayram vardır. Allah Resulü ve Vesselam Medine'ye geldiğinde orada bazılarının müşrikleri harnaval yaptığını görüyor. Nedir bu? İşte bu bizim şu bayramımız. Başka zaman bu bayramımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cahiliyedeki bütün bayramlarımızı ne yaptım? Kaldırdım. Sizin için Ramazan ayından bitiminde Şevvalin hilaliyle görülen Ramazan bayramı ve Zilhicce ayında olan kurban bayramı diyerek bunun dışında sizin hiçbir bayramınız nedir? Yok, yoktur demiştir. Evet. Bayramlar da nedir? Müslümanları hep kaynaştırandır. Ve ikisi de, dikkat ederseniz bayramları kardeşlerim, İslam'ın beş esası var biliyorsunuz. Bu beş esası, yani önemli esasının iki tanesinin hemen akabindedir. Birisi nedir? Beden ibadeti olan oruçtur. Birisi de nedir? Hem beden hem de mal ibadeti olan haçtır. Ve her ikisi de insanı ne yapar? Tertemiz kılan ibadetlerdendir. İşte Allah Azze ve Celle bu ibadetlerine hemen bitiminde ne yapıyor? Böyle bir hediyeyi bizlere sunuyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin bize sunduğu bu hediyeye baktığımızda bütün yeryüzündeki insanları kuşatıcı olduğunu görüyorsunuz. Yani kapsayıcı. O gün kafirler bile birbirlerine ne yapar? <gülüyor> İyi bayramlar. Veyahut Müslümanların bayramını ne yapar? Tebrik eder. Ama sünni olan bayramlara bakın. Yani yapmacık. İşte şu günü, bu günü, falan, şu falan. Hep nedir? O günü seven insanların dahi zoraki bir bayram yaptıklarını görürsünüz. Yani bu kadar bağlayıcı, bu kadar bereketli ve coşkulu olduğunu yapamazsınız? Göremezsiniz. Ama Allah Azze ve Celle'nin bizlere ikram ettiği bu bayram, bütün insanları, yaratılan insanlarına ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Allah bu bayramların hayrını bizlere nasip etsin. Sağ İnternette veya mesajlarda çok görmüşsünüzdür. İşte İdül Fıtır İdül Epha diye İdül Fıtır Ramazandır. İdül E'thada, da Kurban Bayramıdır kardeşlerim. Müslümanların bu bayram dışında hiçbir bayramı nedir? Yoktur kutlaması da caiz değildir. Meşru da değildir. Evet. Bayramla alakalı birçok hükümler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bayram namazına hep musallaya çıkardı. Camiyi bırakır, geniş yere çıkardı ve kurban günleri evlenmemiş kızları, hayırlı kadınları dahi, çocukları dahi çıkmalarını emreder Kadınlar arkada, en arkada da hayız görmüş kadınlar durur. Normal olanlar namazı kılar, öbürleri de sadece rükun tekbirleriyle ne yapar? Arkada tekbir getirirlerdi. Bütün Müslüman'ın küçük, büyük, kadın, erkek hepsinin bayram namazına çıkmasını ne yapar? Emreder. Tabii. Hayızlar kılmaz. En arkada durur. Hani birinci rekatta yedi, ikinci rekatta beş boş tekbir var ya, o tekbirleri onlar da bizimle birlikte ne yapar? Alır ama namazı kılmazlar. Evet. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle kızlarına ve eşlerine bayram namazında musallaya çıkmalarını ne yapardı? Emreder. Var mı bu sünnet? Maalesef. Bunu ne yapmalı? Oluşturmak zorundayız. Buna imkanları oluşturmamız gerekir. Bu ve emsali deliller gösteriyor ki kardeşlerim, kadın, erkek, çoluk, çocuk hatta hayırlı kadınlar bile bayram namazında sahraya çıkar ve Müslümanların hayır dualarını onlarda ne yapar? İştirak ederler. Allah Resulü Salatü Vesselam'ın ashabından Abdullah bin Büsür Allah razı olsun insanlarla birlikte Ramazan veya Kurban Bayramı günü musallaya çıktı. İmamın bayram namazını geciktirdiğini görünce ona kızarak şüphesiz ki bu bu saatte bayram namazını bitirmiştik. Bu namazı bitirme vakti keraat vaktinin çıktığı yani tesbih namazını kıldığımız, nafile namazını kıldığımız saatsiz demiştik. Bunu Buhari talikte ne yapmıştır? Nakletmiştir. Evet. Bayram namazı sabah namazının keraatı çıktı mı ne yapar? Kılınan namazlardan bir tanesidir. Tesbih namazı da demek ki sahabe içinde neymiş? Meşhur olan ve sahabenin devamlı kıldığı nedir? Namazlardanmış ki İmam Bukhari'den naklediyor. Burada da namazı geciktiren insana ne yapıyor? Kızıyor. Evet. Ama biliyorsunuz gergit akıllı cinliler çok meşhur olmak için tesbih namazı uydurmadır. Böyle bir namaz yoktur gibi uğraşırlar. Aynı insanlara sorarsınız. Buharide Müslüm'de uydurma zayıf var mı? Yok. Var mı? Hı? Yok, yok. Bukhari'de yok. O zaman tesbih namazı yok da denemeler gerekiyor. Eğer tesbih namazı uydurma diyorsa o zaman buharide ne var? Uydurmalar var. Evet. Demek ki cinler iyi üfleyemiyor. Cabir'den gelen rivayette bayram günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namazda hazır bulundum. Bayram namazı hutbesiz, ezansız ve hametsiz olarak ne yaptı? Kılın. Ama biliyorsunuz bizim görsel öğretim stillerimiz var. Bayram namazında kâhmet getir dendiğinde muhakkak birisi ne yapıyor? Düşebiliyor. Bu da nedir? Bir daha düşmemesine diğerlerinin nedir? Sebeptir. Ama senede bir kılındığı için insanlar bunu ne yapmıyor? biliyor. Bayram namazı ezansız, kametsiz ve hutbede neymiş? Namazdan sonraymış. Yani önce hutbe değil. Cuma günü nasıl kılınır? Önce Utbe. hutbe. Hutbe önce. Var. imam hutbeden indikten sonra ne yapar? Namazı kıldırır ama bayram namazı öyle değildir. Önce namaz kılınır. Namazdan sonra hutbe. Hutbe gerektiğinizdir. Sadece namaza dair değil. Ona da geliyorum Evet. Namazdan ilgili umum ifadeler budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram namazını iki rekat kılmıştır. Gelecek mi? Bayram namazını iki rekat bildiğimiz nafile olarak kılmıştır. Yalnız tek farkı vardır. Birinci rekatta yedi boş tek bir Fatiha'nın hemen önünde... İkinci rekattaysa aleyküm selam ve rahmetullah. Beş boş tekbir toplam on iki tekbirler ne yapar? Kılınır. Ve bayram namazı bittikten sonra dileyen işine çekip ne yapabilir? Gidebilir. Cuma namazının hutbesi gibi bayram namazının hutbesi nedir? Bağlayıcı değil. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem dileyen hutbeyi dinlemeden ne yapabilir? İşi varsa gidebilir demiştir. Evet. Biz hutbe okuyacağız. Hutbeyi dinlemek isteyen otursun. Kim de gitmek isterse gitsin demiştir. Ebu Davud naklediyor. Şehalbani Allah kendisinden ne olsun sayı demiştir. Evet. Ve bayram günleri kardeşlerin düşman korkusu olmadığı müddetçe Müslümanların silah taşımaması gerekir. Yani bir düşman taarruzu, bir endişe olmasa Müslümanlar bir araya geldiğinde bayramlaşma için toplu silah taşımamaları gerekir. Evet. Bayramın edepleri var. Bunlardan birisi nedir? Kuşletmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak bayram namazına gitmeden önce kuşladerdi. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayramlara çıkmadan önce en güzel elbisesini giyer. Yani elbisenin güzelini seçer, onundan giderdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayette çarşıda satılan atlas bir cübbeyi alıp Ömer, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyor. Ey Allah'ın Resulü bunu al bayram için gelen heyetlere karşı süslenirsin demiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne demiştir? Bunu ancak ahiretten nasibi olmayan giyer demiştir. Konuyla alakası yok ama hadisi devam ettirelim. Bu arada bir ordu geliyor ve birçok ganimet geliyor. Bu ganimette de o ipek, ibaç olan birçok giysi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ömer'e bu giysiden gönderiyor. Ömer hemen aldığı gibi geliyor. Ben sana diyor bundan giy dedim. Sen giymedin. Bundan ahiretten nasip olmayan giyer dedim. Bana niye gönderdin diyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ben sana al giydemedim ki diyor. Müşrik olan kardeşine kalbi İslam alsınsın ya da çarşıda sat parasından ihtiyacını gördüğü görüldü. Evet. Demek ki ipek de erkek için neymiş? Haram. Ve bayramlarda şöyle bir sünnet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan bayramına çıkarken evden bir şeyler ne yapıyor? Yiyor çıkıyor. Ama kurban bayramına çıkarken ne yapıyor? Hiçbir şey yemiyor. Kurbanını kesiyor. Onun etiyle orucunu açıyor. Bu da kurbanın nesi? Orucudur demiştir. Sünnettir. Evet. Yine bayram namazının e, sünnetinden bir tanesi Allah Resulü'nün uyguladığı Aleyhisselatü Vesselam'ın. Giderken ayrı yoldan gelirken ne yapmıştır? Ayrı yoldan gelmiştir. Aynı gidiş-gizlişi ne yapmamıştır? Tercih etmemiştir. Bunu devamlı yapmıştır. Ve yine bayram için tebrikleşmek. Yani birbirinin bayramını ne yapma? E, tebrik etme. Bunun özel bir tebrik sözcüğü yoktur. Herhangi bir mahsurlu anlam ifade etmez. Müslümanlar birbirini istediği gibi bayramda ne yapabilir? Tebrik edebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, bayram günü karşılaştıklarında Allah yaptığımız amelleri bizden ve sizden kabul etsin buyururlardı. Bunu birbirlerine ne derdi? Her zaman söylerlerdi. Kafarallahu lena velekum veya takabdan allahu minna ve minkum. Allah sizden ve bizden ibadetlerini atsın, kabul etsin bunu Müslümanlar birbirine devamlı bayramlaştığında ne yaparlar? Söylerler. Bu da sünnetlerde bir tanesidir. Ama kıt akıllı bazı insanlar ki insan denir mi bilmiyorum bayramlaşmanın dahi bidat olduğunu, Müslümanların bir araya gelip bayram tebriği yapmanın dinde olmadığını birçok delillerle kendilerine göre ispatladığını söyleyen deliller de var yani. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Evet. Zilhid çayında sahabeler ne yapıyordu? Devamlı Ebu Kureyre olsun, i̇bn Ömer olsun. Zilhid biri girdiğinden ta onuna kadar hep ne yapıyordu? Tekbir getiriyorlardı. Tekbir getirmek sünnettir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi devamlı bayramlarda tekbir getirir. Hele hele Ömer'in sesi bağırmaktan çarşı pazar sesi ne yapardı? Kısılırdı. Tekbir getirmek sadece farz namazların selamının arkasına has değil. Orada da getirilir, evde de getirilir. Her yerde ne yapacağız? Çarşı pazar tekbiri ne yapacağız? Getireceğiz. Tekbirin lafızları nasıldı? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Bellilahi Hamd. Evet, gelen rivayetler böyle. Allah inşallah bu ibadetleri hakkıyla yapanlardan eylesin. Evet, sahabeden varit olan her lafızdan tek bir getirmek caizdir. Yani birçok şekli var hadislerde gelen. Hangisini söylerseniz Söyleyip bunlar caizdir. Ve bayramın sünnetlerinden bir tanesi de kardeşleriz. Allah Resulü'nün sünatü vesselam bayram günleri yeme içme günleridir diyor. Bayram günleri oruç tutmak nedir? Haramdır. Ve birçok kişiler bayramın 3 gün 4 gün olmadığını sadece birinci gün olduğunu savunan insanlar var maalesef her meselede ihtilaf ettikleri gibi bayramın günlerinde de ihtilaf etmişlerdir. Ve bayram bir, bir gündür. Ondan sonrasında bayram değildir diyerek hatta ne hikmetse senenin bütün günlerini kurutup o günlerde de oruç tutan e, insanlar vardır maalesef. Ağır konuşmayalım. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, ben size kurban etlerini üç günden fazla yemeğini attım yasaklamıştım. Artık bundan sonra ne yapabilirsiniz? Yiyebilirsiniz diyor. Bu ve birçok delillerle bayram günlerinin üç gün olduğunu ne yapıyor? Hadisleri ortaya çıkartıyor. Evet. Allah hakkımızda hayır yasın. Bayramlarda en çok işlenen günahlardan bir tanesi nedir? Biliyorsunuz bayram dendiğinde yani namaz dediğinde insanlar gevşektir. İslam'ın birçok ibadetlerinde gevşektir de ama kurban da, bayramda, işte Ramazan'da veya teravide herkesin böyle bir coştuğunu görürsünüz. Yani böyle bir kaynaştığını görürsünüz. Bayramlaşmaktaysa yaşlı kadınlar veya genç kadınlar, evliler veyahut akrabaların kadın erkek birbirine karıştıklarını görürsünüz. Bunlar nedir? nikah düşen insanların bir arada bulunması haramdır. Hele hele tokalaşması veyahut işte bu elini öpeyim demesi nedir? Haramdır. Allah Resulü ve Vesselam bir kadınla yani nikah düşen bir kadınla tokalaşmaktansa beynimin ortasından ta ömürlüklerine kadar demir bir çivinin girmesine ne yaparım? Yeğlerim diyor. Müslümanların bundan ne yapması? Sakınması gerekiyor. Çünkü madem bayram Allah'ın bize bir hediyesi, o zaman bu bayramlarda ne yapacağız? Allah'ın haramlarına, sınırlarına dikkat edeceğiz ve etmek zorundayız. Bir hadis nakledeyim bu noktada. Sahabenin bir tanesi bulunduğu ortamı Ayşe annemize bir mektupla bildirerek şikayet ediyor. insanların eziyetinden. Ayşe annemiz de ona kısa ve öz, evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiği bir sözü yazıyor. Kim diyor, Allah'ı razı etmek pahasına insanları kızdırırsa Allah onu kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez diyor. Kim Allah'ı kızdırır, insanları razı etmeye çalışırsa Allah'tan insanları havale ederselam. Evet. Nasiyef gördünüz mü? Bir Çok net bir ifade. Kim diyor Allah'ı razı, razı etme eder de insanları kızdırırsa Allah onu kimsenin bir dilim ekmene muhtaç etmez diyor. Ama kim de diyor insanları razı edip de Allah'ı kızdırırsa yani haramlarını çiğner onların kınamasından korkar Allah'ın kınamasından korkmazsa Allah da insanlara havale eder ve selamdırıyor. Yani sen onların sıkıntılarını hatlan Allah'a razı. İnsanlar razı etmeye çalışmadır. Çünkü insanlar asla topuklarının üzerinde dönüp de onlara uymadığın mütteçe seni ne yapmazlar? Kabul etmezler. Mümkün değil. Evet. Kim bir topluma benzerse o da nedir? Onlardandır. Yine bakıyorsunuz kadınlı erkekli son zamanlarda sözlü birçok şeyde güya bayram kutlamaları var. Müslümanlar bunlara ne yapamaz? Katılamaz, onlara ayak uyduramaz. Bayram demek mümkerleri alenen işleme e, veyahut tamamen Allah'a isyan etme manasında nedir? Değildir. Allah'ın bize bir ikramıysa bu ikramı ne yapmalı? Hayırda kullanmak zorundayız. Kurban kesme ise kardeşlerim Allah Resulü'nü gelen bir rivayet var. O da nedir? İbn-i Mace'de gelen imkanı olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza ne yapmasın? Yaklaşmasın. Bir rivayet bir tane. Yolcu mu? Hastayım. işte şöyleyim, borçluyum. Kim gücü yetiyorsa onu ne yapsın? Kessin diyor. Yani bunu ne yapıyor? Sana bırakıyor. Ve senin imanınla seni ne yapıyor? Baş başa bırakıyor. Kesip kesemeyeceğini kim bilir? Kendisi. Bunun hiçbir yorumuna ne yapmıyoruz? Gitmiyoruz. İşte adam araba alırken peşinle alıyor, ev alırken peşin alıyor demiyoruz. vesi alıyorsa kurbanda da alabilir. Onu da demiyoruz. Kim gücü yeterse gitsin ne yapsın? Alsın. Evet. Ayşe annemizden gelen rivayette Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban kıyamet günü boynuzları, kılları, tırnaklarıyla gelecek. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil. Gönlünüz hoş olsun. Kurbanın kanı seni ne yapıyormuş? Temizliyor ve sırattan da onunla birlikte şimşek gibi geçmene ne yapacak? Sebep olacak inşallah. Yine kurban namazdan sonra kesilir. Namazdan, bayram namazından önce kesilen kurban nedir? Kurban değildir. O ancak nedir? Et olur ancak bayram namazından sonra kesilir. Adam bayram namazına kılamamışsa, yetişememişse bile bayram namazı vakti çıkmışsa kurban ne yapabilir? Kesebilir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurban bayramı hutbesini verdiğinde hemen akabinde ne diyor? Bugün artık işimiz hutbeden sonra ilk işimiz nedir? Kurban kesmek. Hemen kurban ne yapmıştır? Davranmıştır. Ama kurban, bayram müddeti boyunca ne yapabilir? Kesilebilir. Yani birinci günü kesmeyin, ikinci, ikinci günü kesmeyen, üçüncü gün ne yapabilir? Kesebilir. Bayram boyunca ne yapacak? Bunlar devam edecektir. Şimdi kesilir. Düşünün şimdi, bayramı bir gün diyenlere ben şunu sormak istiyorum. Mesela hacca gittiğimde marketlerden alınan sütü içenlerin bile süt kardeşi olduğunu bir arkadaş söylemişti. Onu da tefsir dersinde şeyhı söylemiş. Ben o şeyhına söyler karısını boşasın. Çünkü süt kardeşten evlenmek haramdır dediğimde adam yanlışından dönmüş. Yani markette aldığın inek sütünün dahi kardeşliğe sebep olduğunu adam gayri yani söylüyor. Karısını boşasın deyince aklı başına geliyor. Bir günde bütün ümmetin, haca gidenlerin kurbanı yetişir mi? Bir günde, evet. Üç günde, dört günde zor yetişiyor ki, o bir günde ne yapması, yetişmesi mümkün değildir. Onun için Allah Azze ve Celle bize taşıyamayacağımız bir yükü ne yapmaz? Evet. Vermez. Onun için bir şeyi iddia edenler sonuçlarını da ne yapmalı? Güzel. Hesaplamalı. Aynen mutezile Allah Resulü ve Vesselam'ın miraca çıkmasını ne yapmıştır? İnkar etmiştir. Bu inkarını başına belaları getireceğini hesaplamamıştır. Orada şefaat hakkı verilmiş mi? Verilmiş. Şek gibi bildikleri halde şefaati inkar etmişlerdir. Nasih mensu inkara gitmişlerdir. Ve namazı ne yapmışlardır? Beş vakiti inkara gitmişlerdir. Yani bir şeyi inkar ettiler mi? Birçok şeyi tetiklediğini insanlar ne yapamıyor? Hesaplayamıyor. Bir şeyi inkar etti mi geriye ne yapmıyor? Dönmüyor. Allah işittik, itaat ettik diyenlerden eylesin. Ağabeyim. İşittik, isyan ettik diyenlerden eğilemez. Bu hac meselesinde kurbanımız kesildiğinin veya evet. kesilmediği ilanından çıkıp da çıkamayı veriyorlar. sen ben... haçtayken haccin menasikinden birisi cemreleri taşlamışsan çıkarsın. Zaten kurbanın da kesildi orada. Evet. Enes'den gelen rivayette her kim kurbanını namazdan önce keserse o ancak kendi nefsi için kesmiş olur. Her kim de namazdan sonra keserse o kimse kurbanını ibadetini yapmış olur, buyurmuştur bu halde. Evet. En çok halk arasında kafaya takılan veyahut arife günü, kurban günü ölmüşlere kesilen bir kurban var. Hiç ha. duydunuz mu? Evet, evet, evet. Ölüyor, kurban kesilir. Kesinmez. Neyse? Kesilmez. Kesilmez. Tirmizi'de 1495 ne olur rivayette? Kesilmez mi dedim? Yok bilmiyorsunuz. Daha biraz ilginç oldu. Ali'den gelen rivayette kendisi bizzat iki kurban keser. Biri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adına, diğeri de kendi adı olmak üzere. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda şöyle derdi. Böyle yapmamı bana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emretti ve ben bu yapmayı hiçbir zaman terk etmeyeceğim demiştir. Bu da Ebu Daluk'ta sahih olarak bulabilirsiniz. Bir bu rivayet var. Bir de e, ölen için namaz dışında her şeyi ne yapabilirsiniz? Yakınlarınız için yapabilirsiniz. Bu rivayetlerden İslam alimleri bu şeyi ne yapmışlardır, çıkarmışlardır. Ama Önemli olan dirilerle uğraşmak, diri olan ibadetleri yapmak enestandır. Evet. Ve bir kurban kimlere yetecek? Küçükbaş hayvanlardan bir kurban bir kişiye ve onun ev halkına ne yapar? Yeter. Yani bir evde isterse 10 kişi olsun, isterse 20 kişi olsun, bir kişi kesiyorsa o kurban o eve nedir? Sifayet edecektir. Ama kitap sünneti beğenmezseniz bak neler var. <gülüyor> Hanefi meselindeki fıkhı biliyor musunuz? Ben unutmuşum. Geçenlerde birisi bir şeydi. Gittim araştırdım. Eğer evdekiler, mesela evde dört kişi var. Dördü de zekat verecek misaf miktarına ulaşmış altını veya parası var. Dördünün de kurban kesmesi var. Kesmek zorunda. Ama kitap sünnete gelirse bir kurban ne yapar? Evet. Küçük Küçükbaş hayvanlarda ortaklık nedir? Yok, Küçük Küçükbaşı da bulamayan ne keser? Eğer gavursan, Zekeriya bilmem neymiş, horoz, horoz, tavuk ne yapabiliyor? Kesebiliyorlar ama İslam'da öyle bir şey yok. Davardan, sığırdan, deveden ve manda cinsinde kesilir. Onun dışında kurbanlık hayvan olmaz. Büyük baş hayvanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında biz yedi kişi ne yaptık? Ortak olduk demiştir. En fazla yedidir kardeşlerim. On diye bir rivayet de geliyor ama sahih değildir, zayıf olarak nakledilmiştir. Ama yedi nedir? Sahihdir. Büyük baş hayvanda yediye kadar hisse ne yapılabilir? Alınabilir. Halk arasında kurbanda işte çift olmaz, tek olması gerekir diye bir anlayış vardır. Sadece halk arasında anlayıştır. Kitap, sünnette bunun yeri nedir? Yoktur. Yani iki, dört, altı olmaz. Ya üç olacak, ya beş olacak, ya yedi olacak derler. Böyle bir şey nedir? Yok. İsterse bir insan koca bir sığırı tek başına ne yapabilir? Kesin. Allah yoluna infak edebilir. İsterse yedi kişi keser, ister beş kişi, ister üç kişi. Burada önemli olan nedir? Hayvanın Allah için kesilmesidir. Evet. Ee, yine kurbanda kardeşlerin kefil tayın ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Kendiniz de ne yapabilirsiniz? Kesebilirsiniz. Kefil de ne yapabilir? Kesebilir. Ee, ve bunun yanında yine bir kadın da ne yapabilir? Kurban kesebilir. Allah kendisinden razı olsun. Bu Musa kendi gücü yetermiyor. Kızlarına diyor ki kurbanları kesin, getirin diyor. Kadın da kurbanı ne yapabilir? Kesebilir, parçalayabilir, yüzebilir. Bunda herhangi bir haramlık söz konusu nedir? Değil. Ama keserken ne yapacak? Allah'ın adını zikredecek. Kurbanlığın yaşı ve özelliği vardır. Koyunda nedir? Bir yaşına ya da kuzu anasının boyuna ne yapacak? Gelecek. alt ayını dolduracak. Develerde nedir? Beş yaşını tamamlamış olması gerekir. Sığırlarda da nedir? İki yaşını doldurması gerekir. Bunlar kurbanın nedir? Şartlarındandır. Bu şartlar yerine gelmelidir. Nasıl namazın işte vaktinin girmesi, kıbleye dönülmesi, abdest alınması gibi adabı varsa kurbanın da bunlar nedir? Olmazsa olmazlarıdır. Kurban edilmesi caiz olmayan hayvanlar var mıdır? Vardır. Yani şunların olmayanlar yani dört sınıf hayvanın içinde belirgin şekilde hastaysa, yani davar cinsi, sığır cinsi, manda, devede, belirgin şekilde gözü körse, belirgin şekilde topalsa, kemiğinde iliği kalmayacak şekilde zayıfsa, kulağının çoğu kesik veya boynuzu kırıksa, iki boynuzu da kökünden kopmuşsa, boynuzunun kabuğu kırılmış iki gözü körse ve ayakta duramayacak şekildeyse veya uyuz olmuş hayvanlar ne yapılamaz? Kurban kesilemez. Şimdi yine birkaç rivayet var. Onları okuyayım da izahını yapayım. Beradan gelen divayette. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aramızda ayağa kalktı. ile işaret etti ve şöyle dedi. Dört şey kurban olmaz. Körlüğü iyice belli olan kör hayvan, hastalığı iyice belli olan hasta hayvan, topallığı iyice belli olan topal hayvan ve iliği erimiş, kemiği kırılmış hayvan demiştir. Burada bir illet var. Kurbanı aldınız daha sonra bir e, kaza oldu. Hayvanla yağı kırıldı. Şu, bunlar değil. Almadan önceki. Yani kurbanlığı nişanlamadan önce hayvanınız ne olacak? Sağlam olacak. Evet. Yine Tirmizi'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize kurbanlık hayvan alırken göz ve kulağına dikkat etmemizi kulağı burnu kesik boynuzu kırılmış hayvanlardan kurban kesmememizi bize ne yaptı? Emretti. Evet. Allah hepimize hayır versin. Burada Hasan bin Ali Ubeydullah bin Musa vasıtasıyla gelen rivayette şöyle bir ilave yapılıyor bu hadise. Mukabele kulağının ön tarafı kesik. Mudabele kulağının arka tarafı kesik. Şerka kulun uzunlamasına yarık. Harka kulağı yuvarlak biçimde delik hayvanlar kurbanla aplama edilemez demiştir. Dirmizi de gelen bu ilavede. Şimdi biliyorsunuz e, bir de Nisa suresinde ayet var. Onlar hayvanlarını kulaklarından nişane yaparlar ve putlarına ne yaparlardı? Sunarlardı. Ve onların da bir işareti vardı. İşte kulağını delerler, yararlar, arka tarafını keserler ve bunlar putların değerlerde kurban sunarlardı. Allah Resulunun İstilatı vesalamda bu kurbanlara nişanlanan hayvanlarını atmayın, almayın dikkat edin kesmeyin diyor. Bugün almış olduğunuz kurbanlar putlara mı o nişan falan? Hayır değil. Yani bazı şeylerin illeti vardır. Mesela Allah Resulünün eşleri sizin nedir? Annelerimizdir diyor. Ee, öldüm onlar? Evet. Allah onlardan razı olsun. Tilaveti baki mi? Baki. Baki. Hükmü mü? Ama mi? hükmü. Evet. Şimdi yaşamış olduğumuz toplumda böyle bir ortam var mı? Yok. Putlara? Yok, yok. yok. O zaman bu illette ne yapabiliyor? Deliksiz hayvan yok. Kübe meselesi. Evet. Deliksiz hayvan hiç yok. Şimdi demek ki putlara sunulmada konulan bu nişanlar o nişanlar nedir? Değil. Bugün insanoğlu mesela bugün mal pazarına gittin ki başka yerden alma mümkün değil. Orada da veteriner kulağına o ne diyor küpesini takmadan ne yapamıyorsun? Sattırmıyor. Şimdi burada o hayvana adam o küpeyi bir put için mi yaptırdı? Değil. Sen bir put için mi alıyorsun? Demek ki illetler ne yapmıyor? Uyuşmuyor. O zaman senin bu hayvanı alıp kesmende hiçbir sıkıntı yok. Allah en iyisini bilir. Bunun böyle kullandığımızda ibadetleri de biz Allah için yaptığımızda bu söz gelirse daha Yok. Bu sözden alakası yok. Şimdi burada ayette ne diyor? Onlar putları için diyor. Burada yok öyle bir şey. Olmadığı için. Yani putlarla hiçbir yakından uzaktan bu vakanın nedir? Alakası yok. Olmadığı için. Yoksa başka bir yere getirmek mümkün değil. Ama meşhur olmak istiyorsan, gündemi karıştırmak istiyorsan, aynı Bakara suresinin uzun sebebi gibi hani o sığırın rengi ne olacak? Bacağı ne olacak? Göğsü ne olacak? Sekilim olacak dersen neredeyse ne yapamıyorlardı? Kesemiyorlardı. Uğrasın dursunlar. En son herhalde işlerinden biri Gözüne döne döne ne yapar? Kurban gibi gözükür inşallah. Evet. Bu da dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesidir. Kurban kesen kişinin kestiği kurbanın etinden yemesi, hediye ve sadak olarak vermesi nedir? Meşhurdur. Çünkü Allah Azze ve Celle Hac suresinin 28. ayetinde onlardan hem kendiniz yiyin hem yoksula hem de fakire ne yapın? Yedirin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeyin, yedirin ve saklayın diyor. Yeyin, yedirin ve saklayın. Anadolu'da bu sünnet çok güzel yayılmış. Başka yerler nasıl bilmiyorum ama bizim kültürümüz, biliyorsunuz hepiniz. Kurban kesilir. Bir kısmı ne yapar? Eve ayrılır. Bir kısmı kavrulur. Yaprak sarılır, tatlı yapılır. Gelen her misafire kessin kesmesin, ikram edilir. Bir kısmı da ne yapılır? Fakire, fukaraya, kesemeyen Müslümanlara ne yapılır? Dağıtılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü töre olarak da, anlayış olarak da çok güzel ne yapmış? Yaşadığımız topluma girmiştir. Kurban kaç ayrılıyormuş? Üçe. Üçe. Bir kısmını eve, bir kısmını gelen giden misafire, bir kısmında ne yapıyorsun? dağıtıyorsun. Bu rivayet aynı zamanda bayramlaşmanın, gitme gelmenin meşru olmadığını söyleyen cinlilere de reddiyedir. Kurban etinin üçe ayrılması. İkincisi kimdi? Yedirildi. E bayramlaşmaya gelmeyen bir adama yani yasaksa bir kime yaşam. yedireceğim? Lokantaya mı götürüp al bunu gelen müşterine yedir, para alma mı diyeceksin? Evet, ee, kurban demek ki üç ayrılıyor ama fakirsin, et görmemişsin yıl boyunca, kendi evine de komple ne yapabilirsin, ayırabilirsin. Bu noktada bir rivayet var, hepimizin hatırlayacağı, Yemen'den fakir bir kavim geliyor hacca, çok fakirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların açlıktan helak olmasından korkuyor ve kurban etlerini üç günden fazla saklamalarını ne yapıyor? Yasaklıyor. Bir dahaki sene oluyor, bir bakıyor Allah Resulü'nü görünce sahabeler bir şeyler hızlanıyor. Bazı hareketler yani eti saklıyorlar bir şey. Ne yapıyorsunuz? diyor Ya Allah Resulü sen işte kavurmayı, saklamayı yasakladın da işte onlar kavuruyor. Ha o mu diyor? O sene diyor Yemen'den diyor bir kafile gelmişti. Çok fakirdi. Ben aç kalmalarından ve helak olmalarından korktum. Onun için yasakladım. Ve daha önce ben size kabirleri de ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Artık bundan sonra istediğiniz kadar eti ne yapabilirsiniz? Saklayabilirsiniz ve kabirleri de ne yapın? Ziyaret edin. Çünkü oralar size ahireti ne yapar? Hatırlatır ve kabirleri ziyareti alışkanlık haline getiren kadınlara da Allah manet etsin diyor. Bu söze binaen bazı hadisçiler Allah onlardan razı olsun. Kadınların kabristana gitmenin haram olduğunu söylemişlerdir. Ama burada illet vardır. Alışkanlık haline getiren demiştir hadiste. Evet. Kurban kesmek isteyenin sakınması gereken şeyler diye bir bap açmışız. Zilhid girmesinden itibaren kurbanlı kesinceye kadar tırnaklarını, saçlarını, vücudunun herhangi bir yerinin kıllarını, tırnaklarını kesmesi nedir? Caiz değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz kurban kesmeye niyetlendiğinde zilhid çayının hilalini gördü mü saçlarını, kıllarını, tırnaklarını kesmeyi bıraksın, kurbanını kestikten sonra saçlarından ve tırnaklarından alsın buyurmuş. Sohbetin baş tarafında da dediğim gibi Allah kendilerinden razı olsun. selefimizin bir kısmı bire ve bir kurban yeter. Bir kısmı da kesemeyen Müslümanlara da Müslümanların verdiği kurban da kurbandır diyerek umuma çıkarmışlar ve her Müslümanın zilhice girdiğinde kurban kesilene kadar vücuttan bir şey almasın iştahatını yapmışlardır kurban kesmeyen için açık bir nas yok. hatlan gelmiştir bu. Ama ben bu iştihat üzerindeyim. Siz hangisini tercih edebilirsiniz? edebilirsiniz. Ederseniz edin. Kesimin şartlarına gelince kesen bir, nasıl olacak? Akıllı olacak. İki, sarhoş olmayacak. Evet. Kesimi yapacak kişinin Müslüman olması kesimi yapacak kişinin kadın olması bunlar nedir? Caiz olan şeylerdir. Ka'ab bin Malik'ten gelen bir rivayette bir kadın bir davarı keskin bir taşla boğazladı. Bu durum Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem'e anlatıldığında ne var ki bunda demiştir? Bir beyiz görmemiştir. Bunu bu kadarıyla bulabilirsiniz. Kesimin kabir, türbe, veli ve salihler gibi Allah'tan başkasının adına yapılmaması gerekir. Kesimin Allah'tan başkasının adıyla yapılmaması kesimde Allah'ın adı anılarak Bismillah denmesi ki Allah Azze ve Celle üzerine Allah'ın adı anılmamış olan hayvanlardan yemeğin Çünkü bu bir fısktır. Demiştir Enam 121'de. Kesimin edepleri vardır. Edepleri bakın. Enam 121'de ne diyor Üzerine Allah'ın adı anılmadan ne yapmayın? Ee, kurban kesmeyin. Hayvan kesmeyin diyor. Hayvanların etinden de yemeyin çünkü bu bir fısktır diyor. Edepleri nedir? Hayvanın kıbleye doğru döndürülmesi bunlar edep olarak gelmiştir. Sünnette bir delil ben bilmiyorum ama sebefimizden edep olarak baplarda bunlar zikredilmiştir. Kesimi güzelce yapmak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayvanı ne yapın? İncitmeyin. Eziyet vermeden güzelce kesin. Bıçağı ne yapın? Güzelce bileyleyin. Ve hayvanın iki damarını ne yapın? Bir de kesin demiştir. Kesenler bilir. Evet. Kesimde besmeleden sonra ne denir? Hiç kesmedim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber denir. İşte kestikten sonra da Allah'ım Sendendir, sanadır. Allah'ın bunu bilden kabul buyur denir. Evet. Bugünkü sohbetimiz inşallah buraya kadar. Zilhicca'yı hepinize hayırlı olsun. Allah e, hayrıyla amel etmeyi hepinize nasip etsin. Allah subhanahu ve teala ibadetlerde hepimizi muvaffak kılsın. Ve kolaylaştırsın. Allah Hazreti ve Celle günahlarımızı bağışlasın. Amin. Ve ibadetlerimizi kabul buyursun. Yüzümüze atılanlardan eylemesin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşheden la ilahe illa ente, estağfurullah ve elhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor>